Ülkeler ve halklar e, bu bakış açısıyla teröristtir. Dolayısıyla 11 Eylül'den sonra e, iyilerle kötülerin savaşı başlamıştır diyordu e, Bush'un oğlu Bush e, biliyorsunuz. E, bu ağzından çıkan bir ifadeyle beraber değerlendirilince ne anlama geldiği daha net ortaya konuyordu. Diyordu ki Haçlı seferleri yeniden başlamalıdır. Evet. Her çeşit terör eylemleri yapan bir kimse kendi çıkarlarına ters düşmüyorsa o özgürlükçüdür, o özgürlük savaşçısıdır, terörist değildir. Düşmanlarına karşı çünkü bu saldırıyı yapıyordur, kendi çıkarlarına zede vermiyordur. Ama terör saldırılarına karşı kendini savunan ötekiler hemen damgayı yerler, yer yer terörist diye. Bu bakış açısıyla Nelson Mandela'nın ...Üsama Bin Ladir'in, Yaser Arafat'ın, Ariel Şeron'un, Çekoyavera'nın, Deniz Gezmiş'in, Abdullah Öcalan'ın, Şamil Basayev'in, Şeyh, ya Şeyh Yasin'in, Saddam Hüseyin'in, İran Şah'ı ve benzerlerinin farklı kesimler tarafından değerlendirilmesini örnek olarak sunabiliriz. Böyle farklı isimler söyledim ki bu isimler işte batı zihniyetince bazen alkışlanmış, desteklenmiş, yardım edilmiş, siyah örgütleriyle işbirliği yapılmış... E, efendim, Onlar özgürlük savaşçısı ilan edilmiş, e, maddi manevi e, donatılmış ama çıkarlarına gelmediği zaman bir köşeye atılmak hatta daha ilerisi artık terörist damgası ile damga yemek durumunda kalmışlardır. Ülkeler için damgalandırma da bundan aslında farklı değildir. Terörist ülkeler ya da teröre destek veren ülkeler diye listeye alınanlar emperyalist e, ...ABD'nin ve Siyonist İsrail'in... ...çıkarlarına ters düşen ülkelerdir... ...daha çok. Ve hiçbir zaman... ...en büyük terörist devlet İsrail... ...nedense bu listede yer almaz. Ee, dolayısıyla... ...Taliban, Hizbullah... Filistin'deki intifa hareketi, istişadi yani gönüllü şehitlikle ilgili Filistin'deki eylemler, İsrail'in yaptıkları terör filan değil, eylemler kesin bir şekilde terörist ilan edilirken, BBC, CNN ve her ülkedeki kukla medya tarafından, İsrail'in yaptıkları terör filan değildir, meşru müdafaadır. O terörist avıdır, o savaştır, dolayısıyla o meşrudur. Yani eline taş atıp, e, İsrail zalimine e, Siyonist düşmanlara e, onların tankına taş atan e, 12 yaşındaki çocuk terörist ilan edilir. Evi üstüne yıkılır. Anası babası e, şehit edilirken bu bir terör değildir ama onun attığı taş e, bir terör kabul edilir. Amerika'nın Irak'taki Afganistan'daki Afrika'daki sivil halka bombalar yağdırması hiç de terör diye damgalanmaz. Çıkarlarına uygunsa APO ve benzerleri bir özgürlük gerillasıdır, değilse terörist olu verirler. Kimilerin planlayıp icra ettiği hala netlik kazanmayan 11 Eylül 2001 saldırısının terörist eylem olduğu konusunda kimsenin şüphesi yoktur. Ama bu olay bahanesiyle Afganistan'ın yerle bir edilmesi ve söz konusu eylemle hiç ilgisi olmayan binlerce sivilin Irak'ta, e, Afganistan'da ve bilmem daha yarın nerelerde. ...savaş, intikam, suçluların cezalandırılması gibi sloganlarla vahşice öldürülmesinin terörizm kavramıyla ilişkisi sorgulanmaz. Guantanamo'da e, neler oluyor e, herhalde birazcık da olsa tahmin edersiniz. E, bu kelimenin e, telaffuzu zor olsa da e, neler içerdiğini herhalde değerlendirirsiniz. Guantanamo, Batı'nın, Amerika'nın... E, Terör kavramı konusunda kendisini ve başkalarını demokrasiyi nasıl algılaması, adaleti nasıl değerlendirmesi, insan hak ve hürriyetlerine nasıl yaklaştığını e, açıklaması babından çok önemli bir örnektir. E, bir buçuk iki senedir e, orada e, Herhangi bir e, hapishanedeki bir mahkumun bile sahip olduğu hakların nicelerinden mahrum olan insanlar sorgu ve sualsiz e, mahkemeye bile çıkartılmadan en zalimane tavırlarla e, oralarda esir kampıntı tutulur e, ve dünyaya büyük suçlular olarak ifade edilir. Ama suçsuz oldukları bu kadar zaman sonra belli olmuştur ki mahkemeye bile çıkartılmadan e, söz gelimi e, Türklerden e, birinin Sakarya Karasu ilçesinden bir gencin 2-3 e, gün önce salı verildiğini e, bütün gazeteler e, gösterdi yazdı. Dolayısıyla bu insanların ne kadar terörist olup olmadığını, ama bunlara bu zulmü reva gören, gören gösterenlerin görenlerinse e, terörizmle ne kadar e, bağlantılı olup olmadığını değerlendirmemiz gerekir. Birey ve gruplar terörist kabul edilirken devletler çoğunlukla bu tanımın dışında tutulur. Niçin acaba? Dolayısıyla birkaç kişi bir örgüt oluşturup, suç örgütü oluşturup eylem yapmaları e, terörizm kavramına giriyor da, başkalarının bir araya gelip adına devlet dedikleri ve bu terörü, terörü çok daha büyük çapta, çok daha fazla insanın hem dünya ve ahiretlerinin mahvedilmesi şeklinde yaptıkları, ...felaketlere niye terör e, bağlamında terör kavramıyla değerlendirme yapılmıyor? Bunun aklın, hafsalanın alacağı bir şey olmadığını herhalde düşünmeniz gerekir. Halkın zalim devlete karşı tavrı terördür de... ...devletin kendi halkına veya başka devletlerin halkına her türlü zulmü reva görmesi... ...veya başka ülkelerdeki halkları toplu kıyımlara uğratması niye terör kabul edilmez? E, Amerika kalkıyor teröre destek oluyor diye Saddam'ı cezalandırmaya çalışıyor. Saddam'ı bahane ederek on binlerce insanı, masum halkı mahvediyor, katlediyor. Birileri de kalkıp bu sen insanlara daha fazla zarar veriyorsun, sen daha fazla teröre alet oluyorsun, destek oluyorsun deyip onu da onun Saddam'a yaptığı gibi ceza vermesine kalkarsa ne olacaktır dünya ama tabii ki böyle olaylar ters tarafından düşünülmez. Müslümanlar böyle düşünmekten öte, yeryüzündeki bütün zalimlerin zulmünün bertaraf edilmesini en güzel yollarla ikame etmeye çalışır. Cihat vardır, farzdır, e, dinimizin esaslarından biridir, doğru ama cihat nedir? İslam'ın cihat anlayışı bambaşka bir şeydir. Terörle, zulümle, fesatla, zerre kadar alakası olmayan, haksız savaşla ilgisi olmayan bir husustur. Cihat, cehdin yani hayırlı hedefe ulaşmak için tüm gayretin seferber edilmesinin belirişi, insanı insan yapan değerlerin çiğnenmesi durumunda başvurulan her türlü kavga ve savaşın adıdır. Şartları doğmuş bir savaş, insanın yolunu tıkayan engelleri aşmanın olmazsa olmaz şartıdır. Bütün mesele savaşın şartlarının doğup doğmadığının doğru bir şekilde selim bir akıl ve sağlam bir inançla belirlenmesi ve seyrinin Kur'ani ruha uygun biçimde ayarlanmasıdır. Cihat ve savaşta esas gaye ahiretimiz için bir ticaret yapmaktır. Saf suresinin 10 ve 11. ayeti kerimeleri bu konuda çok nettir. Cihadın ve savaşın bazı külfet ve meşakkatleri olsa da bunlar insanın acıklı azaptan kurtulması yanında Kur'an'a göre hafif kalır. Yolumuzu aydınlatmak için malımızı yakmak, cehennemde yanmamak için gerekirse Hz. İbrahim gibi dünya ateşlerine atılmak, Dinimizin izzeti için canımızı incit incitmek, bir takım zorluklara ve sıkıntılara katlanmak gerektir. Bu Müslümanın rahatlıkla değerlendirebileceği, e, dinlerinin e, ifade ettiği özellikle cennetin ucuz ve kolay olmadığının da bir yansımasıdır. Dolayısıyla canla cihat yani Allah için savaşmak başkalarını öldürüp cehenneme göndermek için değildir. Ya nedir? Nefsimizi ve diğer insanların nefislerini cehennemden kurtarmak içindir. Yanmaktan kurtulan, hamiyetli, yardımsever insanların yapacağı ilk iş, başkalarının imdadına koşmaktır. Dolayısıyla cihat, bu yönüyle insan kurtarma savaşının adıdır. Evet, cihat bir savaştır ama, insanları zulümden kurtarmanın, fesattan kurtarmanın, terörden kurtarmanın, İnsanları insan yapan özelliklerden, soyutlayan zihniyetlerden kurtarmanın, cehennemden kurtarmanın, dünyanın cehenneme doğru döndürülmesinin, önüne geçilmesinin adıdır. Dolayısıyla bunlardan kurtarmanın adıdır cihat. Eğer bir takım insanların hak ve hakikate ermesine bir başka grup engel oluyorsa, ediyorsa, İnsanların hayrını değil kötülüğünü istiyorsa, onlara fesat ve terör uyguluyorsa, onlara karşı savaş vermek de Kur'an'ın cihat adıyla vurguladığı bir şeydir. Yeryüzünü sadece Allah'a kulluk yapılan bir mescit haline getirmek için, e, yeryüzünde fitnenin ortadan kaldırılması, zulmün önüne geçirilmesi için ancak din cihada müsaade eder, e, teşvik eder. Sevgili dinleyicilerim, cihadı... Tekrar edelim, kafirlerin, zalimlerin e, kan dökmek için, ülke ele geçirmek için, e, yönetimlerini ele geçirmek için e, yaptıkları savaşa benzetirseniz İslam'ı da anlamazsınız, cihadı da, İslam'daki savaşa müsaadeyi de anlamazsınız. Kur'an tekrar edeyim, hiçbir zaman saldırıyı, e, savaşı e, emretmez, savaşı başlatanlar Müslümanlar olamaz, insanı öldürülmesini değil kurtulmasını e, emrederdin. Bir karıncayı bile haksız yere öldürülmesine caiz görmeyen bir dinin e, bütün e, insanları e, fesada uğratacak, insanların haksız yere kanını dökecek bir haksız savaşa, teröre, fesada kesinlikle yeşil ışık yaktığını e, düşünemezsiniz. Savaşta maksat nedir? İslam'a göre ...bize saldıran yahut saldırıya hazırlanan e, zalim düşmanlara karşı kendimizi ve değerlerimizi müdafaa etmektir. Dolayısıyla e, zulmün yolunu kapatmaktır. Dinde zorlama yoktur. O yüzden kafirler kafir olduğu için öldürülmezler. Herkesin cehenneme gitme hak ve özgürlüğü de vardır. Kişinin kafir olup e, ahiretini e, cehennem haline e, Koyma istemesine de Müslümanlar saygı veya en azından müsamaha ile bakarlar. Ee, ama Müslümanların sanki ya kılıç ya Müslüman der gibi kafirlere e, Müslüman olmayan insanlara e, savaş yapmaktan başka bir seçenek bırakmadıklarını onları kutsal savaş adıyla e, mutlaka e, öldürmek istedikleri dini, dinlerini değiştirmek e, istemiyorlarsa e, mutlaka dünyalarını değiştirmek zorunda kaldıkları şeklindeki anlayış tümüyle iftiradır. Batı tandanslı e, kötü e, yaftalamaktan ibarettir. Sevgili dinleyicilerim e, ben Kur'an kavramı olan cihat ve e, yine Kur'an'ın Kafirlere ait özellikleri e, açısından temel kavram olan fesadı e, son e, terör olaylarıyla ilgili değerlendirme e, için bir giriş yapmaya çalıştım. İnşallah önümüzdeki hafta e, konuya devam edeceğiz. Hepiniz İslam'ın güzelliklerine e, sahip çıkan, e, yeryüzündeki ve içinizdeki, içimizdeki fesadı engellemeye çalışan, e, dolayısıyla... Fesadın her türünden, terörizmin her çeşidinden, saldırganlık, işgal ve çirkin savaşın her görünümünden kurtulmak için İslam'a, e, Kur'an'a sarılın diyor. Bunu tavsiye ediyor ve hayırlarla, güzelliklerle kalın diyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. ...Kur'an kavramları. Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan. Daha söyleyecek çok sözümüz var.